Evet, iyi iş dönüyordu, diye cevap verdi Bender, omuzlarını silkerek. Birkaç ay öncesine kadar, Ürdün'den tüfek alıp, Eddaviş'in adamlarına satarak güzel para kazanıyordum. Fakat artık o günler geçti, bitti bu iş. Şimdi bir tek tüfek bile satamazsın. Hadi canım, nasıl oluyor? Sanırım şimdi eskisinden daha çok silaha ihtiyacı var Eddaviş'in. Doğru, dedi Bender. Daha çok ihtiyacı var fakat şimdi eddaviş artık senin benim gibi insanların veremeyeceği fiyatlara silah alıyor hem de sandıklar dolusu deniz aşırı yerlerden geliyor silahlar gıcır gıcır İngiliz tüfekleri ve 200 ile birlikte bir tüfeğe ne ödüyor biliyor musun sadece 10 riel. fe subhanallah diye bağırdı zeyd sahici bir şaşkınlıkla 10 riel hem de yepyeni bir tüfek ve 200 fişek için Fakat bu imkansız, gerçekten de imkansız görünüyordu. Çünkü o zamanlar Necid'de kullanılmış bir Lee Enfield tüfeği bile fişeksiz olarak 40-45 riyal dolaylarında fiyat buluyordu. Fiyatların Necid'e göre Kuveyt'te biraz düşük olduğu varsaysa bile aradaki fark yine de inanılacak gibi değildi. Bender anlamlı bir tarzda güldü. ''Tabii, neden olmasın?'' Eddaviş'in güçlü dostları var. Hem de çok güçlü dostları. Kimileri onun bir gün Kuzey Necid'in bağımsız emiri olacağını bile söylüyorlar. Söylediğin iyi güzel de Bender diye söze karıştım. Eddavish İbn-i Suğurt'tan belki gerçekten bağımsızlığını koparabilir. Ama bunu sağlayacak kadar parası var mı bakalım? Çünkü para olmasaydı Büyük İskender bile Büyük İskender olamazdı. Bender kahkahalarla güldü. Para mı? Yığınla parası var adamın. Hem de pırıl pırıl yeni riyalleri. Onlar da tüfekleri gibi sandıklar dolusu deniz ötesinden geliyor. Sandıklar dolusu riyal. Ama bu çok garip. Bir bedevi bu kadar parayı nereden bulabilir? Bunu ben de bilmiyorum dedi Bender. Bildiğim bir şey varsa o da şehre çeşitli tüccarlar aracılığıyla gelen riyallerin hemen hemen her gün Eddaviş'in bazı adamları tarafından teslim alındığıdır. Çünkü daha bugün Ferhan İbni Meşhur'u bu tür bir takım sandıkların boşaltılmasına nezaret ederken gördüm limanda. Bu işte gerçekten önemli bir haberdi. Ferhan'ı iyi tanıyordum. Kendisi Lawrence'la birlikte Türklere karşı savaşan ünlü Suriyeli prens, Nuri Eşhala'nın torunlarından biriydi. Genç Ferhan'ı 1924'te Şam'da tanımıştım. Şam batakhanelerinde karıştığı sefaat alemleriyle adı kötüye çıkmıştı. Prens Eşşalan'la arası açıldıktan sonra Neci'de, de orada kendi kabilesinin bir alt kolu olan Ruala kabilesinin yanına göç etmiş ve orada birdenbire sofu kesilerek İhvan hareketine katılmıştı. Onunla 1927'de Hail'de İbni Musad'ın sarayında tekrar karşılaştım. O zaman yeni bulduğu imanın bir işareti olarak başına İhvan'ın o büyük beyaz sarığını geçirmişti ve kralın cömertliğinden tepe tepe yararlanıyordu. Bir vesileyle kendisine Şam'daki ilk karşılaşmamızı hatırlattığım zaman, konuyu hemen değiştirmişti. Aptal ve muhteris olduğu için, Eddaviş'in ayaklanmasında büyük nüfudun kuzey vahalarından biri olan, El-Caf'ta kendisi için bağımsız bir emirlik elde edebilme fırsatı görüyordu. Çünkü, başka yerlerde olduğu gibi, Arabistan'da da ayaklanma fikrinin peşine şu eski ihtiras takılır hep. Arslan'ı öldürmeden... Arslan'ın kürkünü paylaşma itirazı. Demek Ferhan burada. Kuvvette." diye sordum benlere. "Tabii. Eddavish gibi sık sık gelir buraya. Şeyh'in sarayına serbestçe girip çıkar. Şeyh'in ondan çok hoşlandığını söylüyorlar. Fakat İngilizler Eddavish'in ve Ferhan'ın Kuvvet'e girip çıkmasına engel olmuyorlar mı? Hatırladığım kadarıyla birkaç ay önce Eddavish ve adamlarının bu bölgeye girmelerine izin vermeyeceklerini ilan etmişlerdi. Bender yeniden güldü. Öyle yapmışlardı. Evet öyle yapmışlardı. Fakat dedim ya size. Eddavish'in çok güçlü dostları var. Onun şu anda bile şehirde olmadığından emin değilim. Ferhan zaten burada. Namazı her akşam büyük camide kılıyor. Bana inanmıyorsanız gidip kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Ve gerçekten onu gördük. Bender'in dediği gibi Zeyt ile ben akşam üzeri büyük caminin yakınlarında dolaşıyorduk. Bir ara, her hallerinden ne oldukları belli olan bir bedevi grubuyla caddeye açılan sokaklardan birinden çıkmışlardı. Önlerinde 35 yaşlarında, çevresindeki bedevilerden daha kısa boylu, biçimli yüzünde kısa, siyah bir sakal bulunan bir adam vardı. Onu hemen tanıdım ama onun beni tanıyıp tanımadığını kestiremedim. Belleğimi yoklarcasına bir an araştırıcı bakışlarını benim gözlerime dikti. Fakat hemen sonra başka tarafa çevirdi. O ve çevresindeki Bedeviler, camiye doğru akan kalabalık içinde kayboldular. Eddaviş'i görme fırsatını ele geçirmek için, gereksiz yere beklemekten vazgeçerek, kuvvetteki bu karanlık ziyaretimizi daha fazla uzatmamaya karar verdik. Zeyd'in şehirde başka tanıdıkları katında yaptığı ustalıklı araştırmalar, Bender'in verdiği bilgileri doğrular nitelikteydi. Eddaviş'e sağlanan Lee-Enfield tüfekleri, silah ticareti görüntüsü altında, Doğrudan doğruya silah ithalatçısı olarak tanınmış kuvvetli bir tüccara gönderiliyordu. Ve kuvvet çarşılarına akan büyük miktardaki yeni baskı Maria Teresa talerlerin kaynağı da ne yönden gidilirse gidilsin sonunda Eddaviş ve onun çevresindeki adamlara gelip dayanıyordu. Aracı tüccarın şehirdeki depolarına şöyle bir göz atıp sevkiyat kağıtlarını inceleyerek İbni Suud'un şüphelerini doğrulayacak yönde yeterli delil toplamıştık artık. Görevim bitmişti ve ertesi gece geldiğimiz gibi yine gizlice Kuveyt'ten çıkıp yola koyulduk. Zeyd ile ben çarşıda araştırmalarımızı sürdürürken bizim Sulubi de Kuveyt'in güneyinde şu sıralar isyancı grupların bulunmadığını öğrenmişti. Bu nedenle biz de güney yönünden çıkarak kralın güçlü denetimi altında bulunan Elhasa eyaletine doğru ilerledik. İki gecelik hızlı bir yürüyüşten sonra sahile fazla uzak olmayan bir muntıkada El-Hasa emirinin bölgedeki isyancı güçlerin son durumunu araştırmak üzere çıkardığı Beni Hacer bedevilerinden oluşan bir müfreze ile karşılaştık. Ve onlara katılarak krala bağlı topraklara girdik yeniden. Bir kere İbni Suud'un kontrolü altındaki bölgeye girince artık sulubi mihmandarımıza ihtiyacımız kalmamıştı. Sulubi, kazandığı parayı büyük bir hoşnutlukla kesesine koyarak, benim hediye ettiğim devenin üzerinde batıya doğru sürüp gitti. Biz de güneye, Riyad'a doğru yolumuza devam ettik. Peş peşe yazdığım seri makaleler, isyanın Avrupalı büyük güçler tarafından desteklendiğini bütün çıplaklığıyla ilk kez açığa vuruyordu. Bütün bu entrikaların temel amacının İbni Suud'un sınırlarını güneye çekmek, Ve sonuç olarak onun kuzey eyaletlerini Suudi Arabistanla Irak arasında toprakları boyunca İngilizlerin bir demir yolu inşa etmelerine izin verecek bağımsız bir prensliğe dönüştürmek olduğuna işaret ediyordu bu makaleler. Bunun da ötesinde Eddaviş isyanıyla İbni Suud'u İngilizlerin önemli iki imtiyaz isteğine karşı artık direnemez bir duruma getirmek amacı gidiyordu. Bu imtiyaz isteklerinden biri Kızıldeniz'de Cidde'nin kuzeyinde, İngilizlerin uzun zamandır kıyısında bir deniz üssü kurmak istedikleri Rabi'yi limanının serbest bırakılması, diğeri de Suriye topraklarından geçen Şam-Medine demiryolu hattının İngiliz kontrolüne verilmesi, İbni Suud'un Eddaviş'in elleriyle püskürtülmesi, bütün bu planlara kolayca gerçekleşme imkanı verecekti. Yazılarımın yayınlanması Avrupa ve Arap basınında özellikle Kahire basınında büyük yankılar uyandırdı ve bütün bu gizli planlarının böylece vakitsiz, beklenmedik bir biçimde inşası mümkündür ki onların başarısız akıbetlerini hazırlayan etkenlerden biri oldu. Ön araştırmalar için çok büyük paralar harcanmış olmasına rağmen Hayfa-Basra arası düşünülen İngiliz demiryolu projesi her nasılsa unutulmaya terk edildi ve bir daha hiç sözünü eden olmadı. Sonraki olaylar tarihin alanına giriyor. Aynı yaz 1929, İbni Suud, Eddaviş'e kuvvette silah ve cephane satın almak konusunda sağlıkları serbestliği için İngiliz'e protesto etti. Silah ve cephanenin yabancı güçler tarafından yardım olarak sağlandığına dair elde somut deliller olmadığı için kral protestosunu ancak silah satışlarına yöneltebilmişti. İngiliz yetkilileri cevap olarak isyancılara silah ve cephanenin yerli tüccarlar tarafından sağlandığını, 1927 ciddi anlaşması uyarınca Arabistan'a silah ithali üzerindeki ambargoyu kaldırmış bulundukları için de bu tür alışverişlere müdahale edemeyeceklerini öne sürdüler. Eğer İbni i Suud istiyorsa kendisi de kuvvet üzerinden silah ithal edebilirdi. Buna karşı İbni i Suud adı geçen antlaşmanın her iki tarafı kendi toprakları üzerinde diğerinin aleyhine girişilen tüm hareketleri önlemekle sorumlu kıldığını hatırlattığı zaman, İngilizler buna, Kuveyt'in İngiliz toprağı olarak tanımlanamayacağını, oranın İngiliz yönetimiyle sadece antlaşmalara bağlı ilişkileri olan bağımsız bir şeyhlik olduğu cevabını verdiler.